Bismillah, alhamdulillah, ve selam ve selam ala rasulillah abad. Saygıdeğer Müslüman kardeşlerim, konumuz saç ekletmek. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kadınların saçlarına ekleme yapmalarını yasakladığı varit olmuştur. Esma aradiallahu anha şöyle anlatmaktadır. Bir kadın Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Ey Allah'ın Resulü! Benim gelin olan bir kızım var. Kızamık hastalığına yakalandı. Saçları dökülmeye başladı. Saçlarını eklemede bulunabilir miyim? dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap verdi. Allah saç ekleyene de ekletene de lanet etsin. Aişe radıyallahu anhadan da şöyle rivayet edilmiştir. Ensardan bir genç kız evlenmişti. Hastalığa yakalanmıştı. Saçları dökülüyordu. Saçlarına ekleme yapmak istediler. Konuyu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sordular. O da saç ekleyene de ekletene de lanet etti. Bu hadis Bukhari ve Müslim'de geçmekte. Hadisin metninde, hadisin içerisinde geçen bir kelime kardeşlerim, vasıle kelimesi saç ekleyen kadın, mustavsile ise saç ekleten kadın anlamına gelmektedir. Hadisin Arapça metninde böyle geçer. İmam-ı Nevevi rahimehullah şöyle diyor. Bu hadisler saç eklemenin haramlığı saç ekleyen ve saç ekletenin mutlak olarak lanetlendiği konusunda sarih yani açık ve nettir. Derim ki, bu fiil yani saç eklemesi fiili işleyen kişi hakkında lanet içeren delillerden dolayı büyük günahlardandır. Ancak ve maalesef hakkında yasaklama olan bu fiile Güzel ve estetik görünme adına birçok Müslüman kadın düşebilmektedir. Kadının kocası dışındaki kişilere güzelliğini göstermesi ve süslenmesi haramdır. Çünkü başka erkeklerin gözleri önünde ziynetini göstermesi hakkında yasaklamalar vardır. Kadının güzel ve süslü görünmesi kocası için ise de bu da ancak Allah Subhanahu ve Teala'nın meşru ve mübah kıldığı şekilde olabilir. Kadının kocası için bile olsa Allah tarafından haram ve yasak kılınmış şeylerle süslenip güzelleşmesi caiz değildir. Kadınlardan birisi şöyle sorabilir. Saç ekleme konusundaki yasak yalnızca saç ve ...kıllara mı mahsustur, yoksa ipekten mamul iplikler, deriden yapılmış örtüler ve benzeri gibi kıl cinsinden olmayan şeyleri de kapsamakta mıdır? Bu suale şu şekilde cevap verilir. Bu konuda gelen hadislerdeki nehi yani yasak, yalnızca kıl cinsinden olan şeylere özgüdür. Kadının saçına iplikten, deriden... Saça benzemeyen renkli günden yapılmış iplikler eklemesi yabancı erkeklere göstermemek şartıyla caizdir. Kadı İyaz Rahimehullah şöyle diyor. İplikten, ipekten yapılmış renkli iplikler ve saça benzemeyen şeylerin eklenmesi yasak kapsamında değildir. Çünkü bu işlem vasıl. Yani saç ekleme değildir. Vasıl ile kastedilen mana kapsamında yer almamaktadır. Leys bin Saaddan da şöyle nakledilmiştir. Söz konusu nehiyi saç cinsinden olan şeylere mahsustur. Gün, bez parçası ve benzeri gibi şeylerin saça eklenmesinde hiçbir beis yoktur. Ebu Ubeyd Kasım bin Sellem rahimehullah da şunları ifade etmiştir. Fakihler deriden yapılma örükler ve saça eklenip de saç cinsinden olmayan her şey hakkında ruhsat vermişlerdir. İkinci konumuz dövme yaptırmak, yüzde bulunan kılları aldırmak, ve güzel görünmek için ön dişlerin kesici kısımların birbirinden ayrılması yani dişlere şekil verilmesi. Dövmenin Arapça ismi kardeşlerim veşimdir. İğne gibi bir aletle avuç içi, bilek, dudak ya da bedenin herhangi bir yerinden kan akıtılması ve yerine Sürme veya kireç taşı konularak yeşil renge sahip olmasının sağlanmasıdır. Bu şekilde çeşitli desen ve nakışlar yapılmaktadır. Bu şekilde az ya da çok sayıda süsleme yapılır. Bu işlemi yapan kadına vaşime yani dövmeci kadın. Söz konusu işlemin bedeninde yapıldığı kadına da mevşume denir. Kendi bedeninde dövme yaptırmak isteyen kadına da mustavşime denir. Yüzde bulunan kılları yolunarak ya da bir başka yolla yok edilmesine de Arapça ismiyle nams denir. Bu işlemi yapan kadına namisa, bu işlemi kendi üzerinde yaptırmak isteyen kadına da mutenammisa denir. Ön dişleri, dişlerle kesici dişler arasını açtırmaya da felç denir. Arapça ismiyle. Dişlerin aralarının açılması, daha genç görünmek, dişlerin daha güzel görünmesini sağlamak gibi amaçlarla yapılabilir. Bu yaşlı ya da yaşlı olmasa da yaşı ilerlemiş olan kadınlar tarafından yaptırılmaktadır. Zira... Küçük yaştaki kızların dişlerinin arasında güzel gösteren hoş bir aralık, seyreklik vardır. İhtiyarlayan kadının dişleri ise irileşmektedir. Dolayısıyla daha güzel bir görünüm alabilmek için irileşmiş olan dişlerini törpületerek seyreklik vermeye çalışmaktadırlar. Bu işlem sonucunda kadın olduğundan daha genç görünür. Bu işleme Veşir de denir. Bu üç davranışta yasaklanmış, yapanlar lanetlenmiştir. Çünkü bu fiillerde Allah'ın yarattığının değiştirilmesi söz konusudur. Abdullah bin Ömer radiyallahu anh şöyle naklediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem saç ekleyen ve ekleten kadına, dövme yapan ve yaptıran kadına lanet etmiştir. Bu hadis hem Buhari'de hem de Müslim'de geçmektedir. Abdullah bin Mesud radıyallahu an şöyle diyor. Allah azze ve celle dövme yapan ve yaptıran kadınlara, yüzdeki kılları alan ve aldıran kadınlara, güzel görünmek için dişlerinin arasını açtıran kadınlara ve Allah'ın yarattığını değiştiren kadınlara lanet etsin. O şöyle der, ''Bu sözler Esed oğullarından Ümmü Yakup denilen ve Kur'an okuyan bir kadının kulağına varınca Abdullah bin Mesud'un yanına geldi ve ''Dövme yapan, yaptıran, yüzündeki kılları aldıran, estetik için dişlerine seyrek bir görünüm veren, Allah'ın yarattığını değiştiren kadınlara lanet ettiğine dair kulağıma gelen bu sözler nedir?'' diye sordu.'' Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anha, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin lanet dediği kimselere ben neden lanet etmeyeyim? Üstelik bu Allah'ın kitabında vardır dedi. Bunun üzerine kadın, ben Mus'haf'ın yani Kur'an'ın iki kapağı arasındakileri okudum ama böyle bir şeye rastlamadım dedi. Abdullah bin Mes'ud, ''Eğer gerçekten okumuş olsaydın kesinlikle rastlardın. Allah Azze ve Celle, Resul size neyi verdiyse alın, neyi yasakladıysa, neyi yasakladıysa sakının buyurmuştur.'' dedi. Kadın, ''Ben bu şeylerden birinin şu anda senin hanımında da olduğunu görürüm.'' dedi. Abdullah, ''Git de bak.'' dedi. O anlatmaya şöyle devam ediyor. Kadın Abdullah'ın hanımının yanına gitti. Ve söylediklerinden hiçbirinin onda olmadığını gördü. Daha sonra Abdullah'ın yanına geldi ve hiçbirini göremedim dedi. Bunun üzerine Abdullah bin Mesud eğer bu şeylerden herhangi birisi eşimde var olsaydı onunla birlikte olmazdım, onunla cima etmezdim dedi. Ebu Cuheyve radiyallahu Anh'tan gelen rivayete göre şöyle diyor. Resulullah... Hacamat yapma karşılığında kan parası almayı, köpek satıp parasını almayı zina yoluyla kazanç elde etmeyi yasaklamış. dövme yapan ve yaptıran kadına faiz yen ve yedirene ve suret yapanlara lanet etmiştir. Bu hadis buharide geçmekte. İmamı Nebevi Rahimehullah şöyle diyor. Söz konusu işlemler bu hadis gereğince hem yapana hem de yaptırana haramdır. Çünkü bunlarda Allah'ın yarattığının değiştirilmesi söz konusudur. İşin içinde sahtecilik ve aldatma vardır. Derim ki bu işi yapan kişiye lanet edilmiş olması bu fiillerin büyük günahlardan olmasını gerektirmektedir. Bu nedenle Hafız İmam Zehebi, büyük günahlarla ilgili olan El Kebair adlı eserinde bu fiili 60. büyük günah olarak zikretmiştir. Evlenmek isteyen birçok kadın bu işleri yapmaktadır. Böylece yaşlarını daha küçük, yüzlerini daha güzel gösterirler. Bundan daha da şaşırtıcı olanı ise bazı annelerin küçük yaştaki kızlarına bile bunları uygulamalarıdır. Bu sebeple Henüz mükellef bile olmayan kız değil ama anne günah kazanmaktadır. Kadınlardan biri şöyle bir soru yöneltebilir. Erkeklik hormonlarının fazla salgılanması nedeniyle kadının yüzünde sakal ya da bıyık çıkabilmektedir. Bunların giderilmesi caiz midir? Bu soruya şöyle cevap verebiliriz. Evet hanım kardeşim, Allah azze ve celle İnsanı ancak yapabileceği işlerle sorumlu tutmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadının erkeğe benzemesini yasaklamıştır. Kadının sakal ya da bıyığının kıllarını olduğu gibi bırakmasında erkeklere benzemesi söz konusudur. Erkeklere benzemek ise ancak fazlalık olan bu kılların giderilmesi ile ortadan kalkar. İmam-ı Nebevi şöyle diyor. Bu fiil haramdır. Ancak kadının sakal ya da bıyığının çıkması durumu bu hükümden müstesnadır. Bunların izale edilmesi haram değil, bilakis bizim nezdimizde müstehaptır. Yine şunları ifade etmiştir. Nehi yani yasaklama yalnızca kaşlar ve yüzün yan tarafları için geçerlidir. Derim ki, Dolayısıyla kadının sakal ya da bıyığını alması, Allah'ın yarattığının değiştirilmesi demek değildir. Çünkü kadının yaratılışında asl olan sakalsız ve bıyıksız olmasıdır. Hatta bazı alimler erkeklerin sakallarını tıraş etmelerinin haramlığı konusunda bu davranışın kadınlara benzemek olduğunu ifade etmişlerdir. Erkeklerin kadınlara benzemeleri de yasaklanmıştır. Bu meselele ile ilgili hükmün altına şunlar da eklenebilir. Tedavi amacıyla bir kusurun bulunması nedeniyle veya benzer sebeplerden ötürü dişlerin aralarının açırıp seyreltilmesinde bir sakınca yoktur ve haram değildir. Çünkü hadiste güzellik ve estetik için dişlerin dişlerini aralatanlar ifadesi yer almaktadır. İmam Nevevi rahimehullah şunları kaydeder. Bu ifadede haramın estetik amacıyla yapılan uygulamalarla ilgili olduğuna işaret vardır. Ancak kadın tedavi amacıyla ya da dişinde bulunan bir kusur gibi nedenlerle dişlerini aralatma ihtiyacı duyuyorsa bunda herhangi bir sakınca yoktur. Muhterem Müslümanlar bu okuduğumuz konularda İki madde çok önemlidir. Bunlardan birincisi kişinin lanetlenmesidir. Lanet çok tehlikeli bir şeydir. Hele hele Allah'ın lanet etmesi yahut da Resulullah'ın lanet etmesi kişiye cenneti haram kılmaktadır. İkinci önemli şey ise yapılan şeylerdeki Haramlıktır. Haram ise kardeşlerim Allah Azze ve Celle'nin yahut da Resulullah'ın Allah'ın dilemesiyle bir işte hüküm vererek bir şeyi haram kılmasıdır. Haram olan bir fiilin yapılması ise büyük günahlardandır. Ahir davana enilhamdülillahi rabbil alemin.